Marifetu dinil İslam bi'l-edille. İslam dinini delilleriyle ne yapmak, delilleriyle bilmek. Ve ist ve huwa istislamun lillahi bit Bu İslam nedir? Yani Allah'a tevhidle ne teslim olmak, İslam olmak. Ve'l-inqiyadu leh bi't-ta'a itaatle ne boyun eğmek ve beraatun min şirki ve ehlihi Şirk ve şirk ehlinden beri olmak uzak olmak Sonra diyor ki ve huve selasatu İşte bu İslam dini 3 mertebeden oluşur. el İslamu ve i̇man ve'l-İhsan. İslam, iman, ihsan. Şimdi o zaman ikinci asıl toparlayacak olursak Müellif rahimullah ne dedi? Dedi ki ikinci asıl İslam dininin neymiş delilleriyle bilmek.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 Teslim olmak mı? Elif öyle diyor. Ve inkiyatülehu bittaa. İtaat ile ne yapmak? Boyun eğmek. Yani önce tevhid eder bir insan. Yani muvahhid olur. Yani ne? İslam'a girer. Müslüman olur. Değil mi? La ilaha illallah der. Sonra itaat ile boyun eğer. Sonra tatile ile boyun eğer. Ve şirk ve ehlinden ne yapar? Uzak olur. Tamam? Mı? Bunu söylüyor. Yani Sudanlı o kadar yani.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 Ma'rifetu dinil İslam bi'l-edille. İslam dinini ne? ne yapmak? Delilleriyle bilmek. Ve huva işte bu İslam dinidir. İstislamun lillahi bi't-tevhid. Yani istislamu lillahi bi't-tevhid. Allah'a tevhid ile ne yapmak? Teslim olmak, İslam olmak. Allah'a tevhid ile İslam olmak. Bu yetmez. Vel inqiyadu lehu bi't-ta'ah. İtaati ona boyun eğmek. bu da yetmez. Vel bera'atu mineş-şirki ve ehlihi. Şirk ve şirkin ehlinden berî olmak. Sonra diyor ki, ve huve, yani Sübhanallah nasıl ibareler konuyor. Ve yani bu İslam, telatü meratib, üç mertebedir. El-İslamu vel-İmanu vel-İhsan. İslam, iman ve ihsan. Bütün bu ikinci asılı bir cümlede toparlıyor veya iki cümlede toparlıyor. Hepsi Kur'an sünnetten istilal edilmiş kalıplar, cümleler, lafızlar, tamam mı? Şimdi o zaman neymiş ikinci asıl İslam dinini delil elebilmek.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 O zaman İslam'ın hakikati kulun fiillerini sadece Allah Subhanahu ve teala için teslim etmesidir. Tamam. Çünkü marifet-ü dinil İslam dediğinde İslam diniyleyle de bilmek İslam budur. Tamam. Sonra ve huve istislamun lillâhi bit tevhid. İşte bu İslam Allah Subhanahu ve teala'ya tevhid ile teslim olmaktır. vel inqiya'du lehu bit ta'ati. Ta'at ile ona boyun eğmektir. Ve r-belâ etu ve ehlihi şirk ehlinden beri olmaktır ve o 3 mertebedir. O üç mertebedir. Ney? El-İhsan, el-İslam ve el-İman ve el-İhsan. 3 mertebedir. Tamam? Şimdi bu üçüdüğünün ne? Ahi. Yani İslam, iman, ihsan dinin mertebeleridir. İslam dininin mertebeleridir. Tamam? Cibril hadisinde de olduğu gibi. Cibril hadisinde dikkat edecek olursak şimdi bu üç mertebeyi zikrediyor. Sonra hadisin sonunda nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gelen Cibril'di, size dininizi öğretmek için geldi. Yani bütün bu üç mertebeyi zikrettikten sonra ne diyor? Hadisin sonunda ne lafız var? Nebis Aleyhisselam ne diyor? هَذَا جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّيْمُكُمْ dinak. Bu Cibril'di, size dininizi öğretmeye geldi. Bütün bunların ismi ne? Ne verdi ahi? Din. O zaman hepsini din diye isimlendirdi. O zaman İslam dini üç mertebedir. Tamam, bu Kur'an sünnetten istinbat edilmiştir.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 Tamam, bunlar yani e, bunlar tabii daha geniş ne iman derslerinde biz bunları anlattık diye yani onları emir vericat edebilirler. Şimdi o yüzden dediğimiz gibi İslam kulun dine gireceğini ilk mertebedir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle mesela Araplar iman ettik dediklerinde Allah dedi ki De ki iman etmediniz. Ancak İslam olduk diyeniz, teslim olduk diyeniz, halbuki bunlara baktığımızda bunlar iman etmişlerdi. Yoksa iman etmeyen Allah Müslüman olduk değil demez. Kafir o. Burada iman ettik nefyeden Allah subhane ve teala burada kamil imanlığı, kamil müminliği nefyeder. Cumhur'un müfessilerine göre böyledir zaten. Tamam. İlim ehlinin cumhuruna göre de bu böyledir. Oradakiler münafık değildi. Her ne kadar seleften bir görüştür yani oradakilerin münafık olduğunu da. Ancak raci olan görüş oradakiler münafık değildi. Çünkü biz mesela iman derslerinde bunu tavsilli bir şekilde anlattık dedi. Yani oraya müracaat edebilirler ama... E, kısaca şunu söyleyebiliriz. Yani bunlara neden iman ismini Allah subhanehu ve teala nefyetti? Çünkü tahakkuk, e, yani etmeden iman iddiası ne? Olmaz bir insan önce imanını tahakkuk edecek amel yani İslam'a girecek şahadetle sonra amelleri yerine getirecek Allah'a Sübhanu ve Teala'ya boyun eğecek ki bu ismi hak etsin. O yüzden direkt İslam'a giren bir insan ben müminim diye girerse bu mümin lafzının içine birçok şey var. Mesela Allah Sübhanu ve Teala ayette ne diyor? İnnel <gülüyor> müminunellezine Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı zaman kalpleri ürperir ve <gülüyor> izâ tuliyet aleyhim ayâtuhu zâdadûne imânen.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 veya ennel islâme diyelim ennel islâme huve e khassu min ciheti nefsihi a'ammu min ciheti ehlihi. Ennel islâme huve e khassu min ciheti nefsihi ve a'ammu min ciheti ehlihi. Tamam. İslam kendisi yönüyle daha has yani daha has daha özel ehli yönüyle ise daha aamdır, yani daha geneldir. Bir daha tekrarlıyorum. ediyorum.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 da İslam'dan daha üst ne? Bir mertebedir. O zaman ikisi birer ne? Mertebe. İhsana gelince ahi çünkü bu Cibril hadisinde ve dinin müellif rahimallah Muhammed bin Abdül Vahad İslam'ı anlatırken ne dedi? Ve huve thalâtu meratib Üç mertebedir. İslam, iman ve ihsan. O yüzden ihsana gelince ihsan gözetleme ile alakalı bir mertebedir. Ahi. Gözetleme ile murakabe dediğimiz gözetleme, gözetme ile alakalı ney? Bir mertebedir. Bundan dolayı dikkat edecek olursam mesela ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihsan için mesela Cibil hadisini aklına getir. İhsan için İslam ve imanda olduğu gibi rükünler zikrediyor mu? Etmiyor. Değil mi? İslam'ı atıyor namaz kılmak, oruç tutmak, vermek zikretmiyor. Sadece ne diyor? En te'abudallâhe ke enneke tarâh fe inlem tekun tarâh fe innehu yarak. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Tamam. Bundan dolayı denmiştir ki mesela bazı Mehri tarafından ihsanın iki mertebesi vardır. İhsanın ne? iki mertebesi vardır. Birinci mertebesi kulun Allah'ı görüyormuşçasına ne? İbadet etmesidir. Tamam. Kulun Allah subhanahu ve teâlâ'yı görüyormuşçasına ibadet etmesidir. Bu birinci mertebe. İkinci mertebesi ise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 Ama her muhsin mümindir. Peki, her mümin Müslüm midir? Evet, müslimdir. Her müslim mümin midir? Değildir. O zaman, her Müslüman mümin olmak zorunda, mümin olacak diye bir kaydı yok. Veya, mühsin olacak diye bir kaydı yok. Ama her mümin mühsin mühsindir. Ama, şey, her mümin müslimdir. Ama, muhsin olacak diye bir kaydı yok. Her muhsin, hem mümindir, hem mü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 Bazı alimler böyle ayırıyor iki mertebe. Bazı alimler de diyor ki, hayır ahı, bu ikisi tek bir mertebedir. Tamam. Yani bu ihsanda iki noktaya vurgu vuruyor ne i Allah'a Allah'ı görüyor, nusursusuna ibadet etmem. Göremiyorsan bil ki o seni görüyor. Tamam. Bazı alimler demiştir ki, hayır bu ikisi tek bir mertebedir. Ancak ahı, ikincisi birincisinin gerçekleşmesi için bir yardım edici niteliğindedir diyorlar.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 Allah'ın kendisini göreceğini daima gündeminde, zihninde, hayatında yaşayacak ki, aklında tutacak ki bunu ona göre Allah'tan korkacak ki bu onu ta Allah'ı görüyorum üççasına kadar ibadet etmeyi ne yapacak? Sağlayacak. Anladık, anlatabiliyor muyum? Allah-u Alem bir veya iki mertebe. Allah-u Alem yani. Tamam. Evet. Şimdi e, müellif rahimullah ne diyordu ikinci asılda? Hemen dönelim. Dedi ki el aslusaniye ikinci asıl Mağrifetüdin İslam ile Adil İslam dinin mak delilleri bilmek. Sonra ne dedi? O who O who İslamı Allah'ı tevhid işte bu İslam tevhid ile Allah'a ne yapmak teslim olmak. Ve inquietu lehu <gülüyor> itaati ile namakahı boyun eğmek. Tamam. Şimdi itaat nedir dedi akı? İtaat. İtaat emr yapıp ne yollanları terk etmektir. itaat sadece emr olunanı yapıp yapmak demek değil. Tamam. Emr olunanı yapıp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 Sizi nehyettiğim şeyden kaçının. Ve ma Emrettiğim şey hakkında ise gücünüzün yettiğini ne yapın? Yapın. Bu Ebu Hurayra hadisi me'ruf, O zaman ne biliyorsunuz? Emrettiği nehyettiği. Bunların hepsi itaat kavramına giriyor. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Allah ve ati'ur rasul. Allah'a ve Resul'e itaat diyor, tamam? Ee, şimdi Müellif Allah ne dedi? Velberâetü mine şirki ve ehli. Şirk ve onun ehlinden ne yapmak? Beri olmak. Bu işte Allah subhanehu ve teâlâ'nın buyurduğu gibi ne buyuruyor? Kadı kânet lekum usvetun hasene fi İbrahim ve lezîne İbrahim ve onunla beraber bulunanlarda larda sizin için ne vardır? Usvetun hasene. Güzel bir örnek var. İz kâlu li kavmihim Bunlar kavimlerine ne demişlerdi?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 Yani İbrahim Aleyhisselam ne diyor kavmi için? اِنَّا بُرَاءُ şey مَا تَعْبُدُونَ اِنَّا بُرَاءُ kum Biz sizden ve mimma ta'budun ve ibadet ettiklerinizden neyiz? Uzağız. Yani işte biz onların arasına katılalım ama onların ibadetini yapmayız. Ve onların putlarına tapmayız. Onlar gibi İsa e, Allah'tır demeyiz. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın olur demeyiz böylece bir zarar da olmaz. Sadece onların arasına girelim. Allah Subhanahu wa Taala İbrahim aleyhisselam öyle demiyor. Biz sizden ve ne sizin taptıklarınızdan uzakız. Tamam. Hatta ayetin devamında diyor ki, Farun abi biz bunu küfre diyoruz. Ve beda beyine ve beyne okun. Bizimlesin aranızda ne başlamıştır elada ve düşmanlık. Ve elbagda bir kim buz başlamıştır bizimle sizin aranızda. Ebeden, ebediyeten. Hatta tu'eminu billahi, ta ki sadece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 Birincisi, bunu başta söyledik. El-İstislamu lillahi bit-tevhid. Tevhidiyle Allah'a teslim olmak. Müslüman olacaksın. Tevhidiyle teslim olacaksın ama yetmiyor. el i̇n bit-ta'a itaat ona eğeceksin. Bu da yetmiyor. Ve-l-bera'atu mineşşirki ve ehlihi. Şirk ve ehlinden uzak olacaksın. Yani maşallah muallife, cizallaha, hayır. Burada bitirelim dersin. inşallah biraz kısa oldu ama önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahu